674. konu Hazreti Ömer'in ihtilaf hakkındaki sözü Hazreti Peygamber vefat edince ensardan bir kişi bir emir bizden bir emir de sizden olsun dedi. Hazreti Ömer cevap olarak iki kılıç bir kında olmuş oluyor ki hiçbir zaman anlaşamazlar dedi.